Konut bir. Allahım, senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz, sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayırla överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.